Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir stüdyo konuğum var ama ona dönmeden önce bu haftaki programın destekçisi Hakan Yavrucu'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet açık radyo dinleyenlerinin ve buğday ailesinin pek yabancı olmadığı bir isim bugün konuğumuz. E, Tema Vakfı'nın programı e, Yeşil Dalga'yı sunuyordu daha önce. E, ayrıca Buğday Derneği'nde de bu programda Tohum Takasa koordinatörü olarak e, dinlemiştik. Durukan Dudu bizlerle. Hoş geldin Durukan. Hoş bulduk sağ ol. Ee, üreten insanı takip etmek zor. Şimdi e, iki tane farklı şey söyledim ama bugün farklı bir sıfatla buradasın. Hem Orman Evi kolektifinin kurucusu hem Anadolu Meraları'nın Meral e, kurucusu olarak zaten ayağının tozuyla e, geldiğin yurt dışından. Teşekkürler öncelikle. Yo, ben teşekkür ederim. Ne demek. <gülüyor> Şimdi geçen hafta bir yazın yayınlandı. E, biraz bundan da ilham aldım. Programa e, konuk olarak çağırmak için Yeşil Gazete.org'da vardı bu yazı. Başlığı bile umut veren, umut saçan bir yazıydı bence. Ve bu kadar sıkışmışlığın arasında bu yazı yok. Benim kişisel olarak da çok hoşuma gitti. E, konu olarak da hem gıdayı e, odağına aldığı için bunu konuşalım istedim. Başlığı dünyayı yemek yerek kurtarmak. E, şimdi şeyi sormayacağım yani nesi var dünyanın da bunu kurtaracağız. Çünkü açık radyo dinleyicileri yeterince yüklü bence e, dünyanın neleri olduğuyla. O yüzden biraz daha bu kurtarmak kısmına gidelim ama asıl benim merak ettiğim gıda gibi böyle her gün... ...bizim önümüze gelen ve çok basit olarak da tanımlayabileceğimiz bir şey nasıl oluyor da... ...bir yazıda dünyayı kurtarma iddiasıyla başrolü oynayabiliyor? Ya aslında orada iki tane benim de e, vermeye çalıştığım mesaj vardı. E, bir tanesi insanların da yabancısı olmadığı... ...özellikle Türkiye gibi bir ülkede hele hele... E, ...bence ciddi bir farkındalığın da aslında olduğu... ...gıdanın politik bir mesele olduğu gerçeği... Hı hı. Gıda ile kurduğumuz ilişki gerçekten de e, yani işte devletleri, politik yapıları, şirketleri, ekonomik yapıları hangi pencereden bakarsanız bakın temelden etkiliyor. E, çünkü hem gıdaya yönelik çok ciddi bir duygusal... ...bağımız da var insanlar olarak. İçgüdüsel belki. İçgüdüsel, evet aynen öyle içgüdüsel bir bağımız var. Yani politik görüşünüz veya dünyaya bakışınız ne olursa olsun... ...herkes gerçekten de iyi gıdaya ulaşmak istiyor. Hı hı. Bunun yöntemleri üzerinden bir takım farklılıklar olsa bile... ...gerçekten de politik öneminin... ...insanlar politik demese bile çok... Hı hı. Ne derler ayuk olduğu ayuk çıktığı aslında bir mesele bu işin biraz da e, yani bilinen kısmı ve benim de yazıda giriş kısmında biraz anlattığım kısmı hı hı. belki orada e, insanların ilgisini çeken diyeyim e, Türkiye toplumunu e, gıda konusunda anarşist olarak tanımlamış olmam <gülüyor> e, bu konuyla ilgili birkaç yorum da geldi yani <gülüyor> nasıl ya falan gibisinden. Olmaz ben gerçekten şey. de olmaz öyle şey. <gülüyor> şey Ama ben hakikaten öyle düşünüyorum. Çünkü yani Türkiye toplumunda otorite sevmek çok baskın bir özgür, özellik. Hı hı. Bunu biliyoruz. Ee, hepimizin yaşamında bu var. Hı hı. Ama gıdaya geldiği zaman bakıyoruz ki verdiğim bir tane örnek vardı. Greenpeace'in GDO konusunda yaptığı araştırma hı hı hı. E, 2013 Yemezler kampanyası. Evet, evet o değil. kampanyanın bünyesinde. Orada mesela insanların GDO konusunda otoritelerin söylediğine inanmadığını... ...denetimlerin yapıldığını düşünmediği hı hı. gibi sonuçlar çıkmıştı. Oldukça böyle net sayılarla, net istatistiklerle. Ee, yani birçok konuda otoritelerin ki otorite devlet olabilir... ...işte şeyler, STK'lar olabilir, e, uzmanlar olabilir. İnanıyoruz genel olarak hı hı. ama gıda dendiği zaman... E, ...bir inanmama, bir kuşku duyma ve bilgiyi kurumsal yani dikey... E, hı hı. ...yerlerden aldığımız bilgiye güvenmeyip... ...yatay bilgilere güvenme. Bu dostumuzdan geliyor belki. E, o kadar bağlıyız ki evrimsel olarak gıdaya... ...ve bu öyle bir ihtiyaç ki yönlendirilmesi de... ...diğer yaratılmış ihtiyaçlar gibi kolay değil. Yani siz belki dediğin gibi dikey olarak... ...modayla bütün kıyafet e, zevkini vesaire değiştirebilirken... ...gıdayla ilgili bilgi öyle içe işlemiş vaziyette ki... Evet. ...dediğin gibi çok daha yatay ortamlarda... ...bunu konuşmak mümkün oluyor. Bir de o içgüdüsel etkin şöyle bir etkisi var mı acaba politik günlük hareketlerimizin, günlük alışkanlıklarımızın politik etkisinde insanlar ilk gıdayı fark etti gibi evet, geliyor bana. Evet, yani bu, bu, ona yönelim doğru. de bir şekilde içgüdüsel olarak oldu. Hı -hı. Orada da sanki gıdanın bir şeyleri çözeceğine olan bir inanç da mı yatıyor arkasında? O, o inanç da var galiba. E, bence ondan daha baskın olan e, yani Türkiye toplumunun şu anda hala üretken olan kuşakların diyeyim. Ee, köyde doğmuşluk oranının gayet yüksek olması. Yani Hı -hı. Türkiye toplumunda köy anısının, tarlada çapa yapmışlığın anısının ee, dedesinden, anasından, babasından teyzesinden, dayıgilinden Hı -hı. hala işte yazın gittiği zaman bagajını gıdayla doldurup dönüyor Hı -hı. olmak gibi durumlar hala çok geçerli. Dolayısıyla insanların gıdayla olan bağı yatay bağı diyelim kopmamış durumda. O bağ kopmadan da zaten kurumsal diyelim diğer otoriteler üzerinden kurulan bağ Kolay kolay işleyemiyor insanlar. Kendi abi. tecrübesi var çünkü Tabii. sınayabileceği bir yer var Kesinlikle. o gelen Kesinlikle o yüzden zaten tarım konusunda kimle konuşsanız. Yani muhabbet hemen şeye döner. Ya bizim de işte köyde şunu yapardık, bunu şöyle yapardık yapardım. ya da şöyle Hı. yaptık. Bize tarlalar boş işte mısır ektik, onu yaptık, bunu yaptık gibisinden. Herkesin bir tecrübesi var Hı. hala gıda üretimi konusunda. E, pazarlar falan Türkiye'de e, yani sadece organik değil, bütün pazarlarda hala işliyor. Hı. Bu işin güzel kısmı çünkü yani e, bunun yarattığı bir e, algı var. Bu algı. Türkiye toplumunda genelde e, birçok konuda biz teknoloji severiz. Ve teknolojinin bütün sorunları çözeceğine inanırız. Hı -hı. Enerji konusunda mesela veya işte iklim değişikliği konusunda, işsizlik konusunda, bütün konularda teknolojiye iman. Hı -hı. E, hatta bazen kör bir iman vardır. Hı -hı. Gıda konusunda ise teknolojinin mümkün olduğu kadar bulaşmamış olduğu üretim biçimlerine romantik bir yönelim var. Bu bizler için yani gıda meselesini e, ortak bir gelecek tahayyülüyle... Ortaya, merkeze koymak isteyenler için diyelim. Çok değerli ve kıymetli bir algı. Ee, yazının ikinci kısmı ise bu algıda bir takım e, yedikler, var olan Hı -hı. gedikleri deşme üzerineydi aslında. Yediklerden ziyade bunun yalnız bir de bir yandan da korkutucu bir tarafı da olabilir. Yani e, maalesef hayatın çok yanına müdahale eden bir reklam, pazarlama vesaire gibi aktiviteler de tabii ister istemez bunun farkına varıp gıda zincirinin bu şekilde de... ...içine girmeye çalışıyor olabiliyorlar. Yani öyle bir iyi algısı yaratıp... Evet. ...romantik algısı yaratıp... ...ki bu diğer esas gıda mücadelelerine... ...acaba zarar verici bir niteliğe gelebilir mi? Ee, gelebilir ve geliyor da... ...yani yazıda da birkaç örneğini verdim... ...tabii isim vermeden. Hı -hı. E, çünkü bazı örnekler... ...kanıtlanmamış. Yani hiçbir suçlamada bulunmak... ...istemiyorum tabii Hı -hı. ki ama... E, ...yani ekolojik gıdaya ulaşmaya çalışan... ...insanların ağızlarının yandığı... ...sütler Hı -hı. oldu. Hı -hı. Bu bir... E, ...gerçek ve tam da bahsettiğin konu üzerinden. Çünkü eğer siz... Toplumun önemli bir kısmında gıda olan ilişkimiz pastoral görüntüye bir Hı -hı. yakınlık üzerinden olursa o pastoral görüntüyü veren herkesin evet. e, bir yani dediğin gibi reklam üzerinden ya da tanıtım Hı -hı. üzerinden bir adım öne geçmesi mümkün. Yani en basitinden aklıma gelen örnek e, bir e, siyah renkli gazlı içecek firmasının mesela bütün reklam kampanyalarında biliriz. Ee, böyle e, evet o, o vardır işte böyle biraz bir romantik bir hava vardır çünkü o romantik havayı severiz gıda konusunda hı hı hı. yani üretimin nasıl olduğunu hiç çok güzel saklayan bir havadır o hı hı. bu Gedikler meselesi ne ama aslında esas yazının çünkü e, benim en azından motivasyonum yazı yazarken buydu e, yani ekoloji camiası ekolojiyle ilgilenen e, üretici olarak üretici olarak veya tüketici olarak herhangi bir aktivist olarak e, ekoloji camiasının içindeki insanların da sahip olduğu bir takım e, ezberlerimiz var. Hmm. Bu ezberler, e, bir kısmı doğru, bir kısmı hmm. güzel ama bir kısmı da bazı sorunlar taşıyor. Özellikle de değişen dünyada. Hmm. Bunların birkaç tanesini e, sıraladım yazıda. Bunlardan bir tanesi mesela şu aile çiftçiliği ile e, kurumsal gıda dediğim benim, kurumsal gıda üretim arasındaki yani zincir... Sanayileşmiş tarım da diyebiliriz. Sanayileşmiş tarım da diyebiliriz, fabrika tarım da diyebiliriz. Da diyebiliriz. E, zincir tipi gıda üretimi var. Bu Yani literatürleri bu şekilde geçiyor. Zincir tipi hı hı. E, gıda üretimleri var. Bir de A tipi gıda hı hı. üretim ve dağıtımları var. Bunu sadece e, üreticiyle yani kaynakla e, yutak arasındaki farktan mı e, geliyor? Bu gıdanın üretilmesi, dağıtılması ve hı hı. gıdaya erişimin tamamını kapsayan bir kategorizasyon. Hı hı hı. Yani bizim işte dediğin gibi büyük şirketler, monokültürler, sanayiye yönelik gıda üretimi falan hep bu zincir zincir diyor Çünkü tedarik zinciri üzerinden işliyor zaten. <gülüyor> Diğer A tipi üretimi ise biraz daha küçük ölçekli şifre tarafından yapılan ve daha topluluk bazında çalışan. Ve birbirini destekleyen aslında. Birbirini de destekleyen, pazarlar üzerinden dağıtılan, daha kaotik. Hı -hı. daha e, organik yani Hı -hı. şey anlamında organik daha yaşayan ilişkiler bir... açısından evet. Hı -hı. mesela gıda zincirinde çok basit bir örnek vardır İngiltere'den verilmiş bir örnek e, bir gün e, İngiltere'deki kamyon sürücüleri bundan yaklaşık galiba 7 yıl önceydi e, şey yapıyor grev yapıyorlar Hı -hı. ve sonucunda e, şey e, yani gıda zinciri kesiliyor kopuyor, tabii. kopuyor. öyle ki yanında hemen yan yani yan bahçesinde inek otlayan insanlar bakkalda süt bulamaz hale geliyorlar. <gülüyor> yani gıda zincirinin şeyi yapısını hani zayıflık taşıyor içinde. tabi tabii. A tipinde ise e, çok daha e, organik ve kendi kendini yenileyebilen, kendi kendini onarabilen hı hı. E, bir yapı var. Ama orada da e, Şöyle bir ikileme sıkışmış durumdayız genelde. Bu işte FAO'nun yani e, Food and Agriculture hı hı. Organization, Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım, e, tarım örgütü. Örgütü'nün de işte 2014 yılını e, aile çiftçiliği yılı ilan etmesi. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler ilan etti bunu. Hı hı. Onun üzerinden de mesela e, yapılan bir tartışma bu. A tipi e, üretimler dünyanın hala dörtte üçünü doyuruyorlar. Evet. Yani aslında hala baskın üretim bu. O zincir tipi dediğimiz kurumsal monokültür falan sadece dörtte birinde oluyor. Belki daha diyor. çok gözde görülebiliyor. Çünkü işte etrafımıza baktığımızda şehirlerde onu görmek daha mümkün. Ama dediğin gibi biz de işlemiştik o konuyu. Hala daha fazla miktarda gıda aslında bu aile çiftçileri tarafından üretiliyor. Ve bu aile çiftçilerinin verimliliği de yani kaynak kullanılmaki verimliliği de çok daha iyi zincirlere göre ama... Ama da şunu söyleyeceğim, bugün özellikle kırsalla hemhal olan, kırsalla yerleşmiş veya işte kırsalla çalışan, kırsalla ilişkileri olan insanların gözlemleyeceği bir şey vardır. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın tamamında aile çiftçiliği bir ciddi bir çöküş içerisinde. Şimdi biz dünyayı daha iyi bir hale getirmek isteyen insanlar olarak aile çiftçiliğini yani kurumsal gıda zinciri işte dünyayı berbat eden diyelim gıda e, üretim çeşitlerine karşı tek alternatif olarak aile çiftliğini koyduğumuzda e, bana sorarsanız bu benim şahsi fikrim e, ölümü bir anlamda kesinleşmiş bir yapıyı e, ya sarılmış oluyoruz ve hı hı. E, verimsiz bir muhafazakarlık içine giriyoruz. köşeye sıkıştırıyoruz aslında. Köşeyi tek sıkıştırıyoruz. varmış gibi. Neden? Çok basit bir sebebi var bunun. Aile çiftçiliği yapı olarak yani toplumsal bir yapı olarak dışarıya kapalı yani dışarıdan al almayan hı hı. E, ve ama e, içeriden veren bir yapıdır. Yani sen bugün Bora Kabatepe olarak hı hı. gidip bir aile çiftçiliğinin yanına merhaba ben geldim hiç tanışmıyoruz ama ben sizin ailenizde bu çiftliğinize dahil olmak istiyorum dediğinde dahil olma ihtimalin bayağı bir düşük. Dahil olsam leşican sorunlar vesaire yani entegrasyon aile, falan. Aile zaten falan. A, yani aile de bahsettiğini otoritenin e, en önemli araçlarından biri Araçların ve onun bir içerisine tanesi. girmek de pek mümkün olmuyor. Evet, dışarı kapalı bir yapı. Hı hı. Bir yandan da ama içeriden de dışarı veriyor çünkü insanlar doğdukları e, aile çiftçi diye çiftçi olmak zorunda değiller hı hı. ve şehre gitmeyi seçebiliyorlar. Ve artık daha fazla seçenek görülebiliyor. Aynen ee, öyle. Orası özendiriliyor. Şehre bir sürekli kaçış var. Ve yani herkes hı. çiftçi olmak zorunda da değil. Çiftçi evet. olmayı istemek zorunda da değil. Hı hı. Dolayısıyla yani aile tipi üretimde, aile çiftçiliğinde e, sosyolojik sebeplerle bir çöküş var. Ve bunun karşısında bizim gıda üretiminde ki buradan da onarıcı tarıma belki bağlayabiliriz ama... Hı hı. ...gıda üretiminde niyetli topluluklar, intentional based diye de hı hı. geçiyor literatürde. Niyet temelli topluluklara bir yaşam alanı açmamız ve bir yaşam alanı desteklememiz gerekiyor. Bana sorarsanız... ...dünyanın olumlu senaryoda... ...işte dünyayı yemek giyerek kurtardığımız <gülüyor> senaryoda... önem ...gıda yürütücünün... ...önemli bir kısmı... E, ...niyet temelli topluluklar olacak... ...ki zaten trend bu yönde... ...ve bunun çok olumlu sonuçlarını görüyoruz. Evet e, bundan bahsedelim... E, ...ama önce istersen kısa bir müzik arası verelim... ...daha sonra e, bu kurumsal ve aile çiftçiliği ...dışında neler yapılabilir... ...nasıl iyi örnekler var... ...bunlardan bahsedelim... ...şimdi kısa bir müzik arası... garden although my judgment's known to fail once built a steamboat in a meadow Curse, I'd forgotten how to say and I know The tallest man in your eyes, babe I sense a spy up in the chimney From all the evidence I've heard And I guess you'll read it in the smoke now And soon to ashes shall return And I know the spy is going to tell you Back up in the bowl. So now he's buried by the early years old. So I could stay forevermore in your eyes, babe I sense a leak inside my phone now From all the lies that I am told And I know he has your private number No, the leak is going to tell you garden and what a garden I have made and now that death will grow my jasmine I find it soothing. and I'm afraid now there is no need for suspicion no there ain't no fraud kissing your head and I won't be lying Planets! Anadolu Meraları ve Orman Evi kolektifinden Durukan Dudu ile sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk yarısında dünyayı yemek yiyerek kurtarmak yazısı üzerinden gıdanın politik pozisyonunu konuşmuştuk. Şimdi biraz onarıcı tarım nedir sorusunda kaldık. Bir onarıcı tarımın da ne olduğunu yani bizi bu aile çiftçiliği kurumsallık sıkışmışlığından kurtaracak bir yöntem olarak bunun ne olduğunu bir. Ya onarıcı tarım aslında özellikle son 10 e, yılda e, oldukça yaygınlaşan, temeli daha gerilere giden, 1950'lere kadar giden bazı pratiklerde bir yeni paradigma ve Hı -hı. uygulamalar bütünü. Yani hem teorisi hem pratiği beraber taşıyan e, bir bütün diyelim. E, onarıcı tarım aslında özellikle yine çevre korumacıların, ekolojistlerin çok e, kemikleşmiş ve haklı olarak kemikleşmiş bir Hı -hı. algısına doğrudan... Yok abi öyle olmak zorunda değil diyor. O algıda eğer ekonomik fayda üretmek istiyorsanız doğayı e, baskılamanız gerekir. Hı hı. Doğayı rahat bırakmak istiyorsanız ekonomik faydadan, ekonomik akibetlerden vazgeçmeniz yok. gerekir. E, bu tabii yani özellikle sanayi devrimi vesaire bunları çok uzun anlatmamız gerek yok ama bu dönemden beri çok baskın hale gelmiş bir düşünce. Ve bu yüzden de bizim bugüne kadar ki tarımla ilgili... ...özellikle gıda üretimine ilgili ki... ...tarım bu arada insanın çevreyi etkileme konusundaki... ...en güçlü aracıdır. Hı hı. Çünkü en uzun zamandan beri yapılan, hı hı. kullanılan araç... ...en e, ağır veya olumlu ya da olumsuz ağır etkiler bırakan araç... ...ve e, en geniş alanda yapılan i̇nsanın araç. İnsanın gidişatını, bütün tarihini değiştiriyor. Tabii yani dünyanın e, karasal alanlarının... ...çok büyük bir kısmında bir şekilde tarım yapılıyor. Hayvancılık olabilir, ormancılık olabilir. Bir şekilde hı hı. bir şeyler üretiliyor. Ee, bu burada e, bizim bugün geldiğimiz noktada şöyle bir algı var yapabileceğimiz şey en iyi şey e, verdiğimiz zararı minimumda tutmaktır ayak izi bırakmamak ayak herhalde. izi bırakmamaktır Hı -hı. ayak izimizi sıfırlamaktır Hı -hı. onları cevaplıyorum ayak izimizi sıfırlamanın e, yani kötünün iyisi olduğunu yetersiz yetersiz olduğunu Hı -hı. E, söylüyor. Benim bir sık sık söylediğim bir cümle var. Mesela sürdürülebilirlik kelimesini artık kullanmadığımı söylüyorum. Çünkü hı hı. ben bu dünyayı sürdürmek istemiyorum. Yani dünya mevcut halinde <gülüyor> sürdürülebilir bir e, eşiği falan çoktan geçmiş durumda. Yani bunlar hani 20 yıl önce, Onarlamız 30 yıl önce. Gerekiyor. Evet anlamlıydı dünyayı sürdürmek. Mevcut hali sürdürmeyelim, onaralım. Onarmak mümkün mü? Evet. Yani hı. negatif ayak izinden bahsediyoruz burada. Ve gıda üreterek yani... E, gıdamızı üreterek, gün her şey, gün yani yaptığımız kendi şeyi, yediğimiz Hı -hı. şeyi üreterek bunun üretimi sırasında ve bunu ekonomik olarak da yaparak Hı -hı. bunun Hı -hı. üretimi sırasında da bir yandan doğayı onarmaktan bahsediyoruz. Burada farklı farklı tabii ki e, uygulamalar var, teoriler Hı -hı. var. E, bunlardan bir kısmı mesela en çok bilinenin Türkiye'de permakültürdür. Hı -hı. E, bunun yanı sıra ama permakültür kadar bilinmese de e, farklı ölçeklerde yine çok müthiş sonuçlar yaratan Keyline tasarımları Hı -hı. var, bir tanesi özellikle kurak alanlar için çok iyi sonuçlar veren bütüncül yönetim, bütüncül planlı otlatma Hı -hı. var ki Andolu da genel Ondan olarak da onarıcı tarım Hı -hı. ile ilgileniyor ama tüm bu yani bütüncül yönetimi merkezini almış durumda bu yöntemlerle sadece teori değil kanıtlanmış, kanıtlanmakta olan her gün binlerce çift tarafından konvansiyonelden daha fazla gıdayı Hı -hı. dönüm başına, hektar başına daha ucuz. Maliyetlerle bir yandan da atmosferdeki karbonu toprağa gömerek dolayısıyla iklim değişikliğiyle savaşarak hı hı. ve toprağın verimini arttırarak ve biyolojik çeşitliliği arttırarak üretmek mümkün. Yani artık gıda veya ekonomi konusunda e, sıfır toplamlı bir oyuna mahkum değiliz. Son derece tarım bize kazan kazanın son derece mümkün hatta norm olması gerektiğini söylüyor. Sen bunu uygulayanlardan da birisin. Ee, Anadolu meraları e, da... Hem kurucusun hem de biz zaten eğitimlerini veriyorsun. Evet. Biraz e, uygulamalarınızdan geçmişte neler yaptınız, yakın gelecekte neler var bunlardan kısaca bahsedelim. Evet, Andolu meralarını e, Türkiye'de Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir köyde. Ee, şu anda uygulama rahatsız. Geçen sene ilk eğitimimizi de verdik. İlk tam eğitimimizi verdik. Akredite eğitimimizi de verdik. Bu sene ikincisini vereceğiz. Temmuz aylarında. Ee, şu anda yaklaşık 40 dönümlük bir alanda ilk sene yaptık pilot uygulamayı ve sonuçlar oldukça oldukça hı hı. iyi. Hem ekonomik hem ekolojik açıdan onarıcı tarım yapabiliyoruz <gülüyor> diyebiliriz. Ee, bu sene o ölçüyü biraz daha büyüteceğiz. Aynı zamanda e, Konya'nın saray önü ilçesinde ilçe gıda tarım müdürlüğüyle beraber bir proje de yapacağız. 200 dönüm bir anda pilot proje. Hı -hı. Ki Sarayönü ilginç bir yer. Çünkü Türkiye'de ilk defa pulluksuz tarımı. İlk defa demeyelim ama en yaygın olarak pulluksuz tarımın uygulandığı yer ve pulluksuz tarım daha doğrusu söyleyeyim Mesela pulluk Çok tek başına <gülüyor> pu pulluk mesela tek başına pastoral tarımın e sembolüdür. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Pulluk e dünyaya en fazla zarar veren bugüne kadar ...teknolojik icat mesela. Hı hı. Yani toprağa, Karbonu ya. sürekli dışarı çıkartmasın evet, diye. Evet. Ee, Anadolu Meraları'nın böyle etkinlikleri var. İşte ben İsveç'teydim. İsveç'te bir eğitim verdim. Hı hı. Ee, yani böyle Türkiye'den eğitim, <gülüyor> ihraç ediyoruz. İhraç eğitim Güvensim eğitimi verdim. Ee, Güneybatı sahillerinde çiftçilere ve devlet yetkililerine. Ee, devam da ediyoruz ve edeceğiz. Yani genişletiyoruz yapmaya çalıştığımız işleri... ...fazlalaştırmaya çalışıyoruz... E, ve bütün bunları yaparken de birbirini destekleyen üretimleri de yan yana koymaya çalışıyoruz. Yani aynı anda hı hı. işte hem tahıl üretip hem e, hayvancılık yapıp hem işte tavuk yumurtacılık yapıp. Bahsettiğin o bunları... ağı kurmaya çalışıyorsun aslında. Aynen öyle aynen ziyade. öyle. Bereket hani diyoruz ya çeşitlilik berekettir. Onarcı tarımın da temellerinden bir tanesi bu. Hı hı. Temelin e, tekniğinde tabii bir sürü bir sürü e, şeyler var güzel güzel. E, tabii isminden bütünsel yönetim dediğimizde teknik detaylarına girsek bir iki program daha gerekebilir ama <gülüyor> e, aslında çözümler olarak da bütünsel senin yazının en son cümlesiyle ben de e, sana da son sözü vereyim. E, yaşamı hep beraber ve lezzetli kılma çağına hoş geldik diyorsun. Aslında bir yerde gıdadan başladık. Bir yanda böyle e, e, düşülediğimiz, hayal ettiğimiz kolektif geleceği kurmaya da e, götürecek gibi bizi gıda değil mi? Gıdanın ben e, ortak gelecek taahhülümüzün temel ve başlangıç, hem temel taşı hem de başlangıç noktası olması gerektiğini son derece ikna olmuş durumdayım. E, bu arada bütünseldi bütüncül diyoruz. Sadece kavramı oturtmak için şey yapayım ben de. Tamam. <gülüyor> Yeneyim <gülüyor> ben de. Türkçe oturtmaya çalışıyoruz. <gülüyor> bütüncül yönetim. Evet. <gülüyor> Güzel, hemen benim gibi hatalar yapabilecek olanları düşünerek bir de eğitim düzenliyorlar yakın zamanda, <gülüyor> yakın gelecekte. Bunun da duyurusunu yapmış olalım hem. 28-29 Mart tarihlerinde İstanbul Permakültür Kolektifi ile beraber halka sanatta bir eğitim gerçekleştirecekler. Onarıcı tarım kim, ne, neden, nasıl gibi bütün sorulara aslında cevap bulabileceğiniz bir eğitim olacak. Bir bütüncül yönetim eğitimi değil. Ee, daha fazla sorularınıza cevap verebilecek bir. Hatta etkinliğin ee, duyurusunda da kimler gelsin diye bir maddeleme çok yaptık güzeldi. orayı. <gülüyor> evet, evet, güzel. Oraya baksınlar eğer <gülüyor> uyuyorsa gelsinler isterler tabii. En sonu güzel. Kalp sıkıştıran, keyif kaçıran, kutum kutum kutuplaştıran ülke gündemine biraz da umut duymak, görmek isteyenler diyelim. Bu belki de en etkilerinden biri olabilir. <gülüyor> ee, ben de belki orada olacağım. Teşekkürler Durukan. Geldiğin için. Ben teşekkür ederim bu da. Evet şimdi en son bir pazarlarımızı duyuralım. Her hafta olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de. Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kuruluyor olacak. Hepinizi bu pazarlarımıza bekliyoruz. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.